Evet, <gülüyor> geçen hafta Kalem Suresinin tefsirine başlamış idik. <gülüyor> i̇lk, bu surenin ilk ayetlerinin tefsirini yapmış idik. allah Teala'nın peygamberini sena ettiği, sen güzel ahlak üzerinesin dediği ayet-i kerime ile alakalı gereken açıklama yapmıştık. Bugün ise inşallah bu surenin, فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ fe la sakın diyor peygambere diyor ki Allah Resulullah'a diyor Allah Teala diyor ki peygamberine fe la tuti'l mukezzibin yalancılara ne yapma itaat etme onlarla birlikte olma yani Mekke'li müşriklerin senin hakkında söyledikleri var iftiraları var sen bu yalancılara uyma onlara itaat etme tabiri caizse yoluna devam et insanlar seninle alakalı senin davetinle alakalı yalan söyleyecekler iftira atacaklar ve peygamber aleyhissalatü vesselamın yolundan giden herkesin başına da bu aynı şeyler gelecek bu iftiralar bu yalanlar gelecek bunlara diyor kulak verme ve bunlara itaat etme bunlar seni davetinden yolundan alı koymasın her asırda her çağda hakka davet eden insanlara da ne olmuş hep yalancılar çıkmış bunların hakkında sürekli yalanlar söylenmiş. Biliyorsunuz yani bu e, ümmetin içinde bazı alimler gelmiş ki özellikle hakkı söyledikleri için haklarında onların aleyhlerine sürekli iftiralar atılmış. Bunlardan bir tanesi de Şeyh Muhammed İbni Abdül Vahhab. Rahimahullah. E, şeytanın bile bazen yani aklına zor gelecek şeyleri kimi ins şeytanları ne yapmışlar? iftira atarak yalan söylemişler. Tabii bu yapmayacak bizi? Ee, hak yola davet etmekten alı koymayacak. Kimi zaman diyecekler ki şefaati inkar ediyorsunuz. Kimi zaman diyecekler ki mezhepleri inkar ediyorsunuz. Değil mi? Yani bunun gibi ve buna benzer birçok iftiralar atılacak. Allah-u Teala diyor ki <gülüyor> <gülüyor> yalancılara itaat etme. وَدُّ لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ onlar neyi temenni ederler? Müşrikler, kafirler. Müdahene yapmanızı. Ne demek müdahene? Yani yumuşak davranmanızı. Gevşek davranmanızı isterler. Sizden. Ki onlar da size ne yapsınlar? Gevşek davransınlar. Bu şekilde hiç sorunsuz bir şekilde yaşayın. Yani onların ilahlarına dokunmayın. Değil mi? Peygamberimize de gerek diyor ki anlaşma yapalım. Sen bizim ilahlarımıza sövme. Biz de senin ilahına Söyleyelim diyorlar. Ama hakkı bilen kimse ne yapacak? Hakkı söyleyecek. Uslubuyla, hikmetle söyleyecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptılarsa Peygamberimizin sihirini okuyun. Mekke'deki mücadelesini okuyun. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ı yıldırmak için her türlü yolu deniyor müşrikler. Ambargo uyguluyorlar. Öyle değil mi? Yürüdüğü yollara taşlar dikenler atıyorlar. Namazla gelip sırtına devenin e, doğum sırasında bebekle birlikte o yavru şeyle birlikte çıkan zar var. Onu atıyorlar. Türkçe'ye o işkembesi diye tercüme ediliyor ama işkembesi değil. Yani devenin doğum sırasındaki yavrusu ile birlikte çıkardığı o zar. Yani pis bir şey. Ne diyor ona? Plasenta. Plasenta'nın şey işte, zarı. Onu atıyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine. Ne istiyorlar? Müslümanların onlara yumuşak davranmasını, ilahlarınla alakalı konuşmamasını istiyorlar. Siz de yumuşak olun, biz de yumuşak olalım diyorlar. Diyor ki Allah, tarihde devam eder. tuti' asla itaat etme. Kulli hallafin mehin Çok Yemin eden adama ne yapma diyor? E, itaat etme. Zira o kimse aynı zamanda nedir? Mehindir yani e, alçaktır. El-Mehin'in kelime anlamı alçak. i̇bn Abbas ise bu mehin kelimesinin tefsirini el-kazib olarak, yalancı olarak tefsir ediyor. Yani yalancıya çokça yemin edene de kulak verme. Mekkeli müşrikler de sürekli ne yaparlardı? E, yemin ederlerdi. Ardından allah Teala diyor ki Hemmezin Meşşâ'in bin emîm. O kimse öyle bir kimsedir ki Hemmaz'dır. Hemmaz i̇bn Abbas'ın tefsirine göre i̇bn Kesir zikrediyor. Çok gıybet yapan demek. Hemmaz ne yapan? Çok gıybet yapan. Hemmaz'ın kelime anlamlarından bir tanesi de şey. Yani e, Gammaz diyoruz ya biz Türkçe'de. Gammaz. Hemmaz, Gammaz. Yani ta, evet hem mazil meşâen binemim meşâen binemim nemimayla yürüyen ne demek nemimayla yürüyen laf götürüp getiren vallahi önce şöyle dedi senin hakkında yahut da senin hakkında şöyle de dedi kalıbıyla da konuşmayabilir ya işte evrah evet ile beraberdik şöyle şöyle konuşurken şunu duydum senin hakkında gibi laf taşımak Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruki la yedhulul cennete qattat qattat yani mennan Laf taşıyan cennete giremez diyor Allah Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz meşhur hadis Allah Resulü iki kabirin yanından geçiyor. Kabir azabı görüyorlar. Birisi idrarından ne yapmıyordu? Korunmuyordu. Diğeri de koculuk yapıyordu. Yani nemime laf taşıyordu. mennain lil hayri mu'tedin esîm. Mennâ'in lil hayr. Hayra mani olan kimseye itaat etme. Onunla birlikte olma menna'in li'l hayr hayra mani olmak hayrın önünü tıkamak mu'tedin haddi aşmak yani Allahu Teala'nın helal kıldığı ve haram kıldığı sınırları ne yapıyor bu adam çiğniyor buna diyor itaat etme esiyim haramları işleyen demek haramlara günahkar olan haramlara çok kolay düşen utul بعد ذلك zanim utul galiz demek utul galiz demek galiz kaba yani kaba sert her şeyi meneden her şeyin kendisinin olmasını isteyen kimse bu kimseye ne yapma diyor uyuma hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhissalatu diyor ki Ela unabbiukum bi ehli'l-cenne. Size cennet ehlini haber vereyim mi diyor Allah Resulü Aleyhisselam? Kim o? Kullu zayifun mutada'if. لو اقسم Allah ile لابر. Her zayıf olan ve insanların zayıf gördüğü kimse. Yani cennet ehlinin çoğu ne olacak? Miskinler, zayıflar e, olacak. Kibirli insanlar, büyüklenenler yani bunların durumu çok vahim. Zenginler mesela, fakirlerden kaç bin yıl sonra cennete girecek. Hala unabbiukum bi ehlin nar. Size diyor, ateş ehline haber vereyim mi? Kullu utullin cevvazin mustekbir. Ne demiştik? Utul, kaba demiştik. Cevvaz, az sonra şey gelecek, el-cumu'u, el-menu'u. Yani, her şeyin kendisinin olmasını isteyen, biriktiren, toplayan demek. Ve başkasına vermeyen, engel olan, mani olan. Hep böyle benim olsun. Diyen. Bunlar da cehennem ehlinin özellikleri. Maalesef bugün Müslümanlara da öyle bir hastalık sirayet etmiş ki, hep böyle nedir? Adam toplayayım, benim olsun. Hesabındaki sıfırları çoğaltmak için adam ne yapıyor? Ahireti sırtının arkasına atarak dünyaya tüm yönleriyle yöneliyor. Helal haram çizgilerini gözetmeden dünyaya dört kol gidiyor. Sonra diyor ki Allah Teala: "Emkena zamilin Bu adam mal sahibi olmuş ve Çoluğu çocuğu var diye böyledir. Yani malıyla da ve çoluğuyla çocuğuyla da ne yapar bu adam? Övünür. Yani şımarır. Hayrın tümünün, güzelliklerin kendisinin olmasını ister. Başkasına gitmesinden hoşlanmaz. Yemin, yemin ederek konuşur. Yalan yere konuşur. Allah'ın çizdiği sınırları aşar. Evet. Sonra Allah-u Teala diyor ki, اِذَا تُطْلَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اسَاطِيرُ الْاوَّلِينَ Ona ayetlerimiz okunduğunda... Ne yapar o? Ayetlere de der ki, Bunlar geçmişlerin masallarıdır. Yani kimileri var ki, bugün maalesef bizim memlekette de var bu, bu tip insanlar. Kimisi ağzıyla aleni bir şekilde söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in böyle yani geçmiş kıssalar, hikayeler, masal bunlar. Masal. Kimileri de var ki, tavrıyla böyle, yani allah Teala'nın emirlerine alınır. Kur'an-ı Kerim'deki zikretmiş olduğu ayetlere böyle masalmış gibi yaklaşıyor. Sanki masal bunlar böyle yaşanmamış gibi davranıyor. سَنَسِمُهُ al الْخُرْتُونَ Biz diyor onu ne yapacağız yakında? Burnunu sürteceğiz. Onun burnunu ne yapacağız? Sürteceğiz. Tabi buradaki e, diyor ki İbn-i Keser e, Rahimahullah kimi tefsir alimleri demişler diyor ki Yani kıyamet günü biz onun yüzünü ne yapacağız? Karartacağız. Kapkara yapacağız. Yüzü üzeri haşredeceğiz. Sahabe sorunca Allah Resulü'ne nasıl yüzü üstüne haşredecek Allah-u Teala? Yüzü üzerine yürütecek? Deyince sahabe peygamberimize sorunca Allah Resulü ne diyor? Onları iki ayağı üzerinde yürüten Allah yüzleri üzerinde de yürütmeye nedir? Kadir'dir. Sanki iki ayak üstünde yürümek çok doğalmış gibi geliyor değil mi? Aslında düşündüğünüz zaman şöyle insanın şeyine bakın, yapısına bakın. Yani böyle iki tane unca ince uzun bacağımız var. Altında da taban olarak küçük bir ayağımız var. Bütün bu vücudun ağırlığını 40 numara, 39 numara ayak dengede ne yapıyor? Tutuyor. Yani normalde kurallara baktığınız zaman... ...yani mesela aynı vücudu eller el üzerinde yürüyerek taşıyamıyor. Değil mi? En fazla biraz akrobik bir vücuda sahip olan, sportif vücuda sahip olan bir insan... Elbette 20 30 tane ne yapabilir? Adam atabilir. Ama ayağımızla kilometrelerce yürüyebiliyoruz. Allah Resulüne sorunca ee, sahabe nasıl olacak? Allah onları yüzü üstü nasıl haşredecek? Diyor ki ayaklar üzerine yürüten Allah düzleri üzerine de haşretmeye kadir. Peygamberimizdeki teslimiyet bu. Demiyor bundan, bunun maksadı şudur. Yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyor ki allah Teala bir ayetle konuştuğu zaman kullarıyla o ayetin manası odur. Onu başka yerlere ne yapmaya gerek yok? Çekmeye, Çekmeye gerek yok. İki elimle yarattığıma, secde engel olan nedir? Dediği zaman iblise. Bunun anlamı belli. Bunu alıp iki kudretim, iki nimetim gibi yerlere çekmenin bir anlamı yok. Sonra diyor ki Allah-u Teala İnna cenne. Bizler diyor onları ne yaptık? imtihan ettik. Burada İbn-i diyor ki yani Kureyşleri. kureş kafirlerini imtihan ettik. Kimi imtihan ettiğimiz gibi Ashabel Cenne. Kim o Ashabel Cenne? Cennet ne demek cennet? Bah cennet, bağ, Bahçe, Bostan. allah Teala az sonra bu ayet-i kerimelerde bizlere e, bahçe sahiplerinden örnek veriyor. Bunlar e, üç kardeş. Bunların babaları eskiden bazı rivayetlerde geliyor. Bağ bahçeyi eker biçer. Ailesinin ihtiyacı olan şeyi ayırır, geri kalanlarını da ne yaparmış fakirlere dağıtır verilmiş. Bunlar babalarının bu yaptığı şeyi küçümsüyorlar. Diyorlar ya bu, bu da nedir? Surenin başında da Allah Teala zikretti ya malı toplayan, engel o adama itaat etme. Dural biz ne uğraşacağız böyle? Hatta birbirleri anlaşıyorlar. Az sonra gelecek. Sabah erkenden gidelim ki fakirler, yoksullar gelmeden önce Bağdaki meyveleri ürünlerini alalım diyorlar. Toplayalım. Toplayalım. Evet. İnna balavnâhum kemâ balavnâ ashâb el cennet. İz aksemû onlar hani yemin etmişlerdi. Leyasrimunha, layasrimunha mısbihîn. Hani onlar layasrimunha devşirmek, ürünleri toplamak. Musbihin sabah erken vakitte gidelim yemin ediyorlar yemin olsun ki yarın sabah erkenden gidelim de malları şu toplayalım. malları toplayalım ürünleri toplayalım diye anlaşıyorlar anlaşlar. Wa la diyor ki Allah Teala onlar ne yapmamışlardı istisna yapmamışlardı ne demek istisna yapmadılar inşallah demediler yani inşallah yarın gidelim ürünlerimizi toplayalım demediler. Kevs suresinde de okuyoruz ya nasıl ayeti kelime? Hatırlatın ayet-i kerimesi suresinde. <gülüyor> Nasıl nasla ayet-i kerimesinin Arapçası. Evet arkadaşlar. Evet. İnni fa'ilun zalika illa en yaşa Allah. Yarın şunu yapacağım deme. Ancak inşallah diyerek de. Bu inşallah kelimesini ne yapmak gerekiyor? Yani zikretmek gerekiyor, söylemek gerekiyor. Tabii doğada bunu söylemeyeceğiz. Türk halkında yaygın bir şey var. Adama dua ediyorsun. Allah sana şunu nasip etsin inşallah diyor. Dua da inşallah yok. Amin. Amin. Amin var. Diyor ki: "Fe taafa alayha taifun min rabbika Onlar uykudayken naimun, uykudayken Rabbinin tarafından onlara birine geldi taif yani bir azap, bir helak, tarlaya bir kasırga geldi. Bir afet geldi. "Fe asbahat kesvarim. Bu tarla tarlanın içindeki ürünler biz Trakya'da şey deriz. Anız deriz böyle. Hasattan sonra yerde, kalır. yerde ne kalır? O ürünün, bitkinin çöpü kalır, sapı kalır. Anız, anız diyorlar buna. Diyor ki e, İbn-i Kesir Sevri ve Süddi dedi ki Misluz zer'i İzâ huside Fe asbahat kessarîn Ne gibi oldu o tarla? Hasat edildikten sonra kalan o çarçöp gibi oldu. Yani tarlaya bir felaket indi Allah'ın dinden. Ve o tarla, o meyveleri olan, ürünler olan tarla ne döndü? Çarçöpe döndü. Fetenâdeu musbihîn. Sabah olunca bunlar ne yaptılar? Kardeşler kalktılar. Birbirlerine seslendiler. Enigdû alâ hârtikûn. Birbirlerine ne dediler? Enigdû alâ hârtikûn. Haydi erken vakitte ne yapalım? Tarlamıza gidelim. In kuntum sârimin. şayet ürünleri toplamak istiyorsak, ürünleri devşirmek istiyorsak, yani ne yapalım? Sabah erkenden gidelim. Fen talaku, harekete geçtiler. Whumyta kafetun, fısıldaşarak. Kendi aralarında ne yapıyorlar? Fısıldaşıyorlar, konuşuyorlar. Ne diye? En la yidhul anna liyom aleikum Allahü Teala miskin. Bugün tarlaya ne olmasın bir miskin bir fakir gelmez. Wa qadoo ala hardin qadirin. Onlar ne yaptılar? Sabah erkenden hareket ettiler. Ala hardin kuvvet ve şiddet üzere. Yani güçlü bir şekilde ne yaptılar? Azimle tarlalarına gittiler. Buradaki hardin yani i̇bn Kesir'in dediği gibi kuvvet ve şiddet. Kadir'in yani güç yetirir haline gittiler. <gülüyor> Burada şok başlıyor. Tarlaya geldiler. Falan <gülüyor> ra'avhâ. Tarlayı görünce. Âlû <gülüyor> dediler ki İnne <gülüyor> dalun, Bizler yanlış. yanlış yere geldik. Yani tarlalarını tanıyamıyorlar. Her gün gittikleri bu ektikleri tohumunu ettikleri, ilgilendikleri tarlaya ne diyorlar? Yanlış Bizler yanlış yere geldik. Yani böyle arkadaşlar. allah Teala yani her şeye kadir. Kimse kendine ne yapmasın? Mustağını sanmasın, hissetmesin. Bu örnekleri Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de niye zikrediyor? İbret almamız için zikrediyor. Bunlar masal değil, bundan yaşanmış olaylar. Bu olaylar yaşanmış olaylar. allah Teala buradan bizim ibret çıkarmamızı istiyor. Bizler bu sureleri ezberliyoruz, Namazlarımızı okuyoruz. Ta ki ne alalım? İbret alalım. Kendimizi buna göre e, eğitelim. Bel nahnu mahrumun. Ardından diyorlar ki biz ne olduk? Mahrum olduk. Bitti. İnsan bugün de öyle değil mi? Adam her türlü hinni, hatayı şey işliyor, başına Allah bir musibet gönderiyor. Hemen anlıyor. Ben diyor azdım hocam. Ben biliyorum diyor. Ama ne zaman diyor bunu? Allahu Teala'nın o nimeti ondan Al aldığı zaman diyor. Bu da aslında yani kötü bir şey değil. Umulur ki allah Teala onu onun bu şeyini ne yapar? E, pişmanlık olarak tövbe olarak kabul eder. Kale <gülüyor> evsatuhum evsat burada orta demek ama onun anlamı buradaki tefsirindeki anlamı İbn Keshe de öyle zikrediyor. Adeluhum ve hayruhum kardeşler arasındaki en hayırlı olanı dedi ki: "Elam aqulukum la tusabbihun". Size ben e, demedim mi? İnşallah dayın diye. Burada tusabbihunun tefsirini, etmenin tefsirini İbn Keshe yine zikretmiş burada. La ulah yani inşallah deseydiniz ya sabah erkenden gidelim inşallah deseydiniz ya dememiş miydim diyor. فَقَالَيْ İbn جَرِرِ هُوَ قَوْلُ قَائِلْ inşallah" Yani bu ayetin tefsirindeki تُسَبِّحُونَ قَوْلُ قَائِلْ inşallah. Yani bir kimsenin inşallah demesidir. Bir tefsire göre de ben size demedim mi Allah'a tesbih edin, tenzih edin ve Allah'a şükredin diye. Şimdi i̇şte birbirlerine ne yapmaya başladılar? Yani düşmeye başladılar. قالوا subhane rabbina inna kunna zalimin ve hep bir ağızdan diyorlar ki Rabbimizi tenzih ederiz. Bizler zalim kimselermişiz. Bunu yaparak bizler kimmişiz? Zalim kimselermişiz. fe akbele ba'duhum ala ba'din yetelavamun Birbirlerine yönelerek ne yaptılar? Birbirlerini Kınadılar. Nebirleri başladılar? Kınamaya. Kalu ya veylenâ innâ kunnâ tâghîn. Yazıklar olsun bize. Bizler ne yapmıştık? Haddi aşmıştık. Tâghîn. <gülüyor> Haddi aşmak. Asa <gülüyor> rabbuna Ümit ediyoruz ki Rabbimiz ne var En yubdilenâ hayran minhâ. Bu tarladan daha hayırlısın. Rabbimiz bize ne var? Nasip eder, verir. İnna ila Rabbina inna ila Rabbina ragibun. Bizler Rabbimizle ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Rağbet edeceğiz. Yani ümit besliyoruz. Ona yöneliyoruz. Biliyorsunuz üç esas dersinde rağbetin de ne olduğunu söylemiştik. İbadet olduğunu söylemiştik ve kalbi bir amel. Kalbi bir e, ibadet. Bunlar tefsir ehli zikrediyor ki bu e, tabi biz 3 kardeş olduğunu söyledik ama o şey yani benden bir yanılma oldu herhalde. Sayısı belirtilmiyor onların kaç kardeş olduğuyla alakalı. Bunlar Yemen tarafında bir kasabadan kasabada yaşayan kardeşler. Dediğim gibi babaları hayır sahibi bir adam tarlayı işletiyor, tarlayı ekiyor, biçiyor. Biriken hayrı ne yapıyor? Kendini ihtiyacını ayırdıktan sonra fakir fukuraya veriyor. Allah sana işte Mekkeli müşriklere bu örneği veriyor. Ardından bakın bu örneğin ardından Allah sana ne diyor? Azab. Azap da böyledir. Kıyamet günü azap da böyle olacak. Sakın ha! Bu dünyada yürümeniz, gezmeniz, dolaşmanız sizi ne yapmasın? Aldatmasın. Her şey önümüzde. Yani şu suya bak bize yani ormanın içinden çamurun içinden çıkıyor, geliyor. Şöyle kap içinde, bardak içinde, şeffaf, tatlı tatlı içiyoruz. Her şey bu şekilde çok güzel gidiyor. Ama zannetmeyelim ki bu hayat bu şekilde böyle ne yapacak? Evet. Devam edecek. Bu böyle kendimize baktığımız bedenimiz, tenimiz, etimiz o toprağın altında ne olacak? Kurtlanacak, çürüyüp gidecek, delik teşik olacak. Hele hele kafirler için ne var bir de? Masiyet sahibi olanlar için, günahkarlar için el azab. İşte azap da böyledir. وَلَعَذَابُ ahireti Ekbar. Ancak azab, dünyadaki azap böyledir. Ahiretteki azap ise daha büyüktür. لَوْ كَانُوا Keşke onlar ne yapsalardı? Bilselerdi. Keşke onlar bunu bilselerdir. İnsanoğlu Allah Resulü'nün dediği gibi yani benim bilseydiniz diyor ne yapardınız? Çok ağlar, az gülerdiniz. Tabi kaflet maalesef her tarafımızı kuşatmış. İşte insanlar bu gafletten kurtulamadıkları sürece evet. günahlarının içinde yüzmeye devam edecekler. Bu ayet-i kerimeler bize ne yapması lazım? Çekinceden vermesi lazım. Önümüzdeki hafta inşallah innel muttakine inde rabbihim cennetun <Gülüyor> Muttakiler için Rabbleri katında ne vardır? Naim cennetleri, Rahim cennetleri <Gülüyor> vardır ayet ile. Kaldığımız yerden sureyi devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve hamdük la